Gök'te melekler, yerde müminler Kur'an'dır rehber, haydi yiğitler Gök'te melekler, yerde müminler Kur'an'dır rehber, haydi yiğitler Muhammed rehber, cihad emreder Daha ne bekler, ne bekler yiğitler Muhammed rehber Cihad emreder Daha ne bekler Ne bekler yiğitler Ey inananlar Siz de Musa'nın Kavminin dediğini Demeyin sakın Ey inananlar Siz de Musa'nın Kavminin dediğini Demeyin sakın Resul diyor. İzzet cihat diyor Huriler bekliyor Şehitler istiyor Resul emrediyor İzzet cihat diyor Huriler bekliyor Şehitler istiyor Şehitler istiyor Haydi şimdi kıyama Haydi şimdi cihada Kur'an hayat nizamı Gelsin diye dünyaya Haydi şimdi kıyama Haydi şimdi cihada Kur'an hayat nizamı Gelsin diye dünyaya Kalksın yiğitler Meydanlar ister Resul emreder Haydi müminler Kalksın yiğitler Meydanlar ister Resul emreder Haydi müminler, müminler. müminler. Orasandan çıktı İslam'ın ordusu İstiyorlar rezil, olsun kafir toplumu Horasan'dan çıktı İslam'ın ordusu İstiyorlar rezil, olsun kafir toplumu Olsun kafir toplumu Muhacir gibi bizler de Küfrün başını eziyoruz işte Muhacir gibi bizler de Küfrün başını eziyoruz işte. Resul emrediyor, izzet cihat diyor. Firdevs'te huriler, şehitler bekliyor. Resul emrediyor, izzet cihat diyor.